yani falan masiyet mahalline falan günah çukuruna falan Allah'a isyan sahnesine yaşlının gitmesi de kolaylaştığı gibi asıl büyük tehlike evdeki fitne vizyon televizyonlar. Evdeki fitne vizyon o televizyon denen Allah tehlikesinden memleket neslini ve evladını korusun diye dua edin. 80lik ihtiyar amca. 80'lik ihtiyar amca. <gülüyor> Televizyonun önünde oturmuş saatlerini onun karşısında geçiriyor ve ne gelirse onu seyrediyor. İmanın nurunu söndürüyor. Farkında mısın? İmanın nurunu söndürüyor kalbi karartıyor, taş haline getiriyor, <gülüyor> fikri donduruyor, beyni paslandırıyor, iradeyi zafa uğratıyor, ibadetin zevkini alıp götürüyor. <gülüyor> hele, mutlaka mümkünler, Allah korkusu mavzuğu açılmışken, şunu da ilave edeyim, hele, son nefesini televizyonun önünde verecek olursa, çünkü ecelin ne zaman geleceği, Müslümanın ne zaman götüreceği hiç belli değil. O korkunç sahneyi seyrederken Konya'mızda benim tanıdıklarımdan biri vardı Uluurmak'ta televizyon seyrederken ölü verdi gitti vesaire. Allah cümlemizi rahmetiyle yararlasın. Ancak muhtemel terennümüler ancak eğer televizyon programı İslam'a göre ayarlanırsa efendim düğme tamamen İslam'ın elinde ve kudretinde olursa ekrana düşenler İslam ve Kur'an ve sünnet ışığında devam ederse onun bile seyrinin bir saati olmalı onun bile seyrinin belli bir program ve düzeni olmalı. Açıyorsun gârı Radasın, çeviriyorsun cebelü sevrdesin, çeviriyorsun Kabe'nin karşısındasın, düğmeyi çeviriyorsun mescid-i nebevidesin. Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin nimetleri ekrana düşüyor. Ama bundan aptal olan şeyler var muhterem Müslümanlar. Bundan daha hayırlı olan ameller var, zikrullah var, fikrullah var, Tilaveti Kur'an var, teheccüd namazı var, kuşluk kuşrutla ve hakeda ve hakeda. Onu seyredeceğim diye diğer hayırlı amellerden top topyekül mahrum kalırsa, Hazreti Ömer devrinin televizyonu bile yerine göre Müslümanı meşgul etmiş olur muhterem millet. Her şey vaktinde ve zamanında. Hani acıktığımız zaman sofra sereriz ya Böyle bir ihtiyaç olduğu zaman Şimdi <gülüyor> Günün derdi olduğu için dikkatli cümle söylüyorum Şimdi düğmeyi açıyor sabahleyin Gece saat 24'e kadar ne geldiyse ekran Hacı <gülüyor> Baba Allah'ın hoca kulu Sen dışarıya gidiyorsun Eğer <gülüyor> evde kız oğlan onu saatlerce Saatlerca Onun için bu kadar hatırlatma yeter buraya muhtemelen Gerçek müminin birinci sıfatı Bida dükirallahu vecilet bulubuhum Allah zikrolundu mu Kartlarında korku ve haşyet tecelli eder Geçen cuma Birkaç cümle buraya söyledim muhterem Müslümanlar. Yine ilave ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri ene alemukum billah ve ahşakum minhü diye buyuruyorlar. Ben Allah'ı en çok bileninizim. Bakul Yamin'in muhterem cemaatı dikkat ediyor musunuz? Ben Allah'ı en çok bileninizim ve Allah'tan en çok korkanlısın diye buyuruyorlar.